Aziz Sıddık Mübarek kardeşlerim. Sabrinin tabiriyle Risale-i Nur'un zülfikarı olan İzbul Ekberi Nuri Elhak me'mulumuzun fevkinde gayet parlak ve güzel ve dikkatli ve sıhhatli ve yanlışları pek az bir tarzda Cenabı Hakk'ın inayetiyle vücuda gelmiş. Hafız Ali Tahiri, Hafız Mustafa bu vazifede tam çalışmışlar. Risale-i Nur'un eline bir elmas kılınç verdiler. Kardeşlerim,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 hiçbir sebep yokken, bütün bütün adete muhalif bir tarzda, o beşlerin bu noktada ittifakı ve tebafukları, beşimiz, ben, Emin, Feyzi, Hilmi, Tevfik, Müttefikan karar verdik ki, tesadüf kat'iyen imkanı yok. Demek, buradaki medrese-i Nuriye'nin meftihanesi olarak, rahmet ilahiye tarafından bir keramet-i Nuriye'dir. Hem otuz günden beri İnebolu'dan her hafta bir iki defa geldikleri halde, Hiçbiri gelmeden birden sebepsiz bir hastalebe 3 günde yayan olarak Hizbul Ekberle beraber geldi. İkinci gün güya onun için gönderilmiş gibi matbu Hizbul Ekber-i Nuriye'nin bir kısmını aldı götürdü. Aziz kardeşlerim, bu Hizbi Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir kerametin maneviyesi var. Şimdi beyan etmek zamanı geldi. 23 sene evvel eski Said Yeni Said'e inkılap ettiği zaman tefekkür mesleğinde gittiği için Tefek Kur saatatin min ay ibadeti senetin sırrını aradım. Her bir iki senede o sır ya Arabi ya Türkçe bir risale risaleyi netice verip suret değişiyordu. Arabi Katre risalesinden Ta aye Türk Kübra risalesine kadar o hakikat devam edip suretler değiştirerek Ta Hizbul Ekberi Nuriye suret daimesine girdi. Yirrmi üç seneden beridir ki ne vakit sıkılsam ve fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse, Bu hizbin bir kısmını mütefekkirane okumuşsam o sıkıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. Hatta bila istisna her gece sabaha yakın dört-beş saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk o hizbin altısından birisini okumasıyla hiçbir eseri kalmadığı bin defa tekerür etmiş. Mühim bir hakikatı, bu hakikat münasebetiyle bu zamanda ehli medreseye ve hocalara taalluk eden bir meseleyi beyan ediyorum. Şöyle ki Eski zamandan beri ekser yerlerde medrese tayfesi tekyeler tayfesine serfuru etmiş. Yani inkiyat gösterip onlara velayet semereleri için müracaat etmişler. Onların dükkanlarında ezvâkı imaniyeyi ve envar hakikati aramışlar. Hatta medresenin büyük bir alimi tekke'nin küçük bir veli şeyhinin elini öper, tabi olurdu. O Abu Hayat çeşmesini tekke'de aramışlar. Halbuki medrese içinde daha kısa bir yol hakikatın envarına gittiğini ve ulûmu imaniyede daha safi ve daha halis bir âb-ı hayat çeşmesi bulunduğunu ve amel ve ubudiyet ve tarikattan daha yüksek ve daha tatlı ve daha kuvvetli bir tarîki velâyet ilimde hakâik-i imaniyede ve ehli sünnetin ilmi kelamında bulunmasını Risale-i Nur Kur'an-ı mu'cize-i maneviyesiyle açmış, göstermiş meydandadır. İşte Risale-i Nur'a herkesten ziyade Kemal-i Şevk ile taraftarane ve müftehirane medrese taifesinden olan ulemaların koşmaları lazım ve elzem iken, ma'teessüf, daha medrese ehlinin ekseri, kendi medresesinden çıkan bu abu hayat çeşmesini ve bu kıymettar baki hazinesini tanımıyor, aramıyor, muhafaza edemiyor. lillâ hamd şimdi tam tamına başladılar. Sözler mecmuası hem hocaları hem muallimleri nurlara çekti. Hizbi Nuriye başındaki Türkçe parçasının tam arabı bilen kelimesinden sonra bu yazılsın. Veya hut Ayetül Kübra ve münacat ve 20. mektup risaleleri yanında bulunan ve okuyan hem dördüncü sayfenin nihayetinden ikinci satırın başındaki lil evkat vav takaddüm etmiş lil ekvat yazılsın. Kutun cemidir. Em 22. sayfenin dördüncü satırında fi sahifeti hasenatina ve fi sahifeti kelimesinden sonra Hafız Ali ve Tahiri ve Hafız Mustafa ve Nazif ilave edilecek. Ve emsalihi kelimesi de ve emsalihim yazılacak. Aziz Sıddık kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki Isparta vilayetini Eskiden beri bir gayî hayalim olan bir medrese-tü zehra, bir câmi-ül ezher yapmış. Sizin kalemleriniz, Risale-i Nur'u matbaaya muhtaç etmeyeceğini, böyle kısa bir zamanda bu kadar mükemmel tevafuklu nüshaları teksir etmesi, bugün sabahleyin söylediğim bir davaya, öğlene yakın sizin bu cennet bahçelerinin meyveleri gibi tatlı ve güzel hediyenizi emin getirdi, sabahtaki davayı tam ispat etti. Dava da budur demiştim Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakiki imaniye her şeyin fevkinde olduğu gibi bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç var. Fakat kalbini öldürmüş, nefsini hevesâtla şımartmış mülhitler imandaki hakikatin derece-i ihtiyacını inkar ettiklerinden ehli diyanet ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makâsıdı dünyeviye ve ihtiyacatıdır diye ittiham ediyorlar. O ithama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Bu betbat mülhitleri kat'î bir surette iskat etmek, bil fiil maddeten öyle fedakarlar lazım ki, dünyanın en mühim meşgaleleri belki büyük zararları, onların hakaik imani ihtiyaçlarını susturmuyor. Acaba öyleleri var mı diye, hatırlarına geldi. Evet vardır. İşte Isparta vilayeti ve havalisi. İşte sandıklı tarafından, üç-dört ay zarfında Risale-i Nur'u her şeye tercih eden efeleri ve mücahitleri diye dava etmiştim. İki saat sonra, hiç memul etmediğimiz bir tarzda, Rahmetullah namını alan Emin, iki sandıkla o davaya iki hüccet gösterdi. Kardeşimiz Kâtip Osman'ın mektubu, ayrı ayrı çok meraklarıma bir merhem oldu. Cenabı Hak onun gibi Risale-i Nur'a binler şakirtleri o medrese-i Nurani'de yetiştirsin. Amin. Atıfın da sandıklı tarafına gitmesi, muvaffakiyet kazanması değil bizleri, melaikeleri de sevindirdi. Kariye-i İrfan namı, inşallah bir Medrese-i Nuriye olur. Zaten Atıftaki ihlas, öyle netice vereceğini hissediyordum. Gül-Nur-Mübârek, Medrese-i Nuriye, Masum, ihtiyarlar heyetine binler selam ve selametlerine dua ediyoruz. On üç sene evvel Barla'da, beş misli bereketle keramet derecesine çıkan tatlı lokmaları ve o lokmaları hediye eden, çok mübarek Hacı Hafız'ı sürur ile hatırımıza getiren bu yeni gelen tatlı lokmaları, beş çeşit tatlı geldi. Her bir tanesine sizlere, Cenab-ı Hak cennette binler cennet tatlıları versin. Amin. Aziz Kardeşim Hüsrev, Cenab-ı Hak merhumeyi mağfiret eylesin ve sana ve onun evlatlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Ben de mateminize cidden hissedarım. Senin ağlamana ve ağlayan mektubuna iştirak ettim. Evet, sende benim gibi, dünya ile iki cihetle alakan kesiliyor. Hem öyle lazım. Senin gibi Risale-i Nur'un bir fedayesi, alakası olmamalı. Ve alaka peyda etmemeli. Alakalı olsa, fevkalade bir sebat, bir ihlasın lüzum ile beraber, bazı arızalar içinde sarsılır, tam fedakarlık edemez. O havalinin kahramanları elhak müstesnadırlar. Alakalar onları sarsmıyor. Fakat bazıları Hüsrev gibi, Sait gibi ve Atif ve Emsali gibi bütün bütün alakasız da bulunmak lazım. O merhume şimdiye kadar Risale-i Nur'un has talebeleri içinde daima her gün yüz defaya yakın ve hususi ismiyle de bir defa fecirde manevi kazançlarımıza on senedir hissedardır. Şimdi vefatından sonra, ismiyle her gün, çok defa hususi dualarda hissedar olduğu zaman gibi, yine yüz defa hissedar oluyor. Aziz kardeşim Hüsrev, seninle çok konuşmak istiyorum. Fakat bu dakikada o kadar vaktim dardır ki, ziyarete gelen dost dört beş adama karşı, beni meşgul etmeyiniz diye lüzumsuz hiddet ettim. Her neyse, oradaki kardeşlerimize hasret ve iştiyakla, pek çok selam ve selametlerine dua ediyorum. Buradaki kardeşleriniz de sizi taziye ve oradaki kardeşlerine arz-ı hürmetle selam ediyorlar. Aziz Sıddık kardeşlerim. Hizbi Nuri'de hem tefekkürü saatin sırrı hem külli bir ubudiyet bulunduğundan şimdi bu vakitte kuvvetli bir emareyi müşahede ettim. Bugün Risale-i Nur'un Hizbi Nuri'sinden bir kısmını ve Cevşen-ül Kebir'den dahi bir kısmını okurken gördüm ki Kainatın envaını ve alemlerini dokuzuncu mektubun ahir kısmı Allahu nuru semavati vel ard ayetinin beyanında seyahat-ı kalbiye ile her bir ismi ilahi bu kainattaki bir alemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi aynen ve daha başka bir şekilde Cevşenül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlıklarını dağıtıyor, gafletleri Tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve ehli dalaletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kainatı enva'ı ile pamuk gibi hallaç ediyor. Taraklar ile tarıyor müşahede ettim. Ehli dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında envarı tevhidi gösteriyor. Ez cümle iki gün evvel ismi hakem nüktesini okuyan bir nakşib dervişi Güneşin ve manzumesinin bahsini Risale-i Nur mesleğine vecih tatbikini anlamamış demiş bu da ehlifen ve kozmografyacılar gibi bahseder tebehhum etmiş yanımda ona okundu ayıldı bu bütün bütün başkadır dedi demek kozmografyacılar gibi ehlifen'in en son ve geniş noktayı istinatları ve medarı gafletleri olan perdelerde nuru ehadiyeti gösteriyor Orada da düşmanlarını takip ediyor. En uzak tahassüngahlarını bozuyor. Her yerde huzura bir yol gösteriyor. Eğer güneşe kaçsa ona der: O bir soba, bir lambadır. Odununu, gaz yağını veren kimdir? Bil, ayıl. Başına vurur. Hem kainatı baştan başa ayneler hükmünde tecelliyat-esmaya mazhariyetlerini öyle gösteriyor ki gafletin imkanı olmuyor. Hiçbir şey huzura mani olmuyor. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzuru daimi kazanmak için kainatı ya nefyetmek veya unutmak, daha hatıra getirmemek değil, belki kainat kadar geniş bir mertebeyi huzuru kazandırdığını ve geniş ve külli ve daimi kainat büs'atinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm. Daha var fakat şimdi bu kadar yazdırıldı. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bu defa Hafız Ali'nin ve Halil İbrahim'in ve Lütfü'nün bir varisi Abdullah'ın ehemmiyetli üç mektuplarını aldım. Hafız Ali'nin Hizb-i Kuran'i ve Hizb-i Nurideki yanlışlardan teessürünü bildiriyor. Katiyyen o bilsin ki, o ve tahiri ve Hafız Mustafa ve arkadaşlarının gayretleriyle tab edilen o iki Hizb, bu zamanda, bu şerâit içinde gayet parlak bir muzafferiyet-i Onların defter amaline her tarafta hasenatları geçirilir. Kim okusa onların hissesi var. Yanlışları tahminimizden çok azdır. lillah il kolayca tahsiye ettik, layık ellere girmiş. Halil İbrahim'in Risale-i Nur hakkında gayet tatlı ve güzel ve mutabık temsili ve tavsifi, içinde samimi ihlasından ve kanaatından geldiği cihetle, bizce gayet parlak ve edibane düşmüş. Risale-i Nur'a ait kısmını layıkaya yazacağız. Hakikaten, Risale-i Nur'un mühim ve Sebatkar ve daimi bir rüknü olduğuna şüphe kalmamış. Ona ve rüfekasına her gün hususi dualarımıza, kazançlarımıza, hususan ince Mehmet hissedar olmalarını ve selamımızı tebliğ edersiniz. Merhum lütfünün ciddi ve hakiki bir varisi olan Abdullah'ın mektubunda, Risale-i Nur'la alakadar olan başta Tahiri ve babası ve Ali ve Behbi, Şükrü, Mustafa, Mehmet, Hüseyin, Mehmet, hakkı ve bilhassa eskiden Risale-i Nur'da mevkiyi bulunan büyük zühdü gibi kardeşlerimizin selamları beni çok ziyade mesrur eyledi. Ben de o kardeşlerimize hem selam, hem dua, hem istid'a ediyorum. Onun mektubundaki sualleri ise, şimdi bu dakikada ise zihnim başka yerle meşgul, onların cevabına bakamıyor. Üçüncü mesele, bir kardeşimiz, kusurunu görmediği münasebetiyle, onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir belki size faydası olur diye yazdık. Bir zaman evliya azimeden, nefsi emmare'sinden kurtulanlardan birkaç zâattan şiddetli mücahide-i nefsiyeler ve nefsi emmare'den şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefsi emmare'nin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyâyı idame eden ve heves ve damar ve asap Tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefsi emmare'nin son tahassungahı bulunan ve nefsi emmare'yi tezkiye eden sonra onun eski vazife-i seyyesini gören ve mücahideyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefsi emmare'yi gördüm ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsi emmare'den değil belki mecazi bir nefsi emmare'den şakwa etmişler. Sonra gördüm ki İmâm-ı Rabbânî dahi, bu mecazi nefsi emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefsi emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki, onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailikle her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Bu acib asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefse enmari ittifak edip öyle seyyata öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim 1 dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahide-i manevi de benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde O iki nefsin emmare'nin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık ve meyli tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Cenabı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi O 1 dakika ve on dakikadaki haletleri birden izale etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Aziz sıddık kardeşlerim, birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum. Ehli dalalet Risale-i Nur'un elmas kılınçlarına mukabele edemedikleri için şakipleri içinde Derdim ayşe cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup şakirtler içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın çok dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatadan hali olamaz. Fakat tevbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza da haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit deyiniz ki biz değil böyle cüzi hukukumuzu belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir deyip nefsinizi susturunuz. Medara niza bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız herkes bir meşrepte olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz.